ik ben hier ben Ibn ik ik ben hier niet ik ben hier niet ik ben hier niet ik ben hier niet ik ben niet ik ik ben hier niet ik ben ik ik Ee, şimdi e, İbnü'l-Kayyum'un mesela biliyorsunuz Kitab-ı Ruh isimli kitabı var, Kitab-ı Ruh isimli bir kitabı var. Bu Kitab-ı Ruhta baktığınız zaman Allah'a hamdolsun olsun e, o kitaba mesela e, tahriç yapmışlar ve bu yapılan tahriçiden hamdüle bir selefi bir kardeş yapmış ve bunla bunu yaparken de o kitapta e, İbnü'l-Kayyum el-Cevzi'nin e, hatalarını, yanıldığı noktaları e, söylemiştir.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 Veya hangi nerede e, hata varsa orada dipnot yoksa biz bunu ekliyoruz ki Allah hamdolsun orada kusur çok az yani. Ancak benim demin İbn-i Kayyum'dan bahsettiğim kitapta gerçekten fazla hatalar var yani neyse. Konumuz o değil ama muntakim kardeşim bu sorusuna e, zaten bu hadis çıkış noktamız olamaz ancak e, gerçekten kabirdeki bir kimse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 Hatta işte ata deyimlerine girmiştir. Müslüman mahallesinde salyangoz satmak falan derler. Dolayısıyla e, kabirler de böyledir. Ancak hatırlayınız yani burada e, demin Musa abinin haber verdiği, Musa abinin söyledi veya sizin örnek verdiğiniz dediniz ki cenazede ona fayda verir. Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda gelen hadisler var. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor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 kuyuya atılınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu gördünüz mü? Yani o kuyuya seslendi. Allah'ın vaadinin hak olduğunu gördünüz mü? Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekent. Selam ver herkes işitir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekent. Ne ders anlattığın için de. Misafir selam veriyor. Aleykümselam diyorum ben. O yüzden inşallah sizlere de bu selam Ulaşmış olsun. Benim kardeşimdir misafirim. <gülüyor> yani birisi en azından kardeşim. Hepsi kardeşim de bu karındaş. Allah'a süs et ve selam. O müşriklerin leşlerinin atıldığı kuyuya. Müşriklerin leşlerinin atıldığı kuyuya Allah'ın vaadinin hak olduğunu gördünüz mü? Sana hoş geldin diyorlar. Hoş bulduk. Heh. Allah razı olsun. Ee, Ömer radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onlar bizi işitiyor mu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sizin beni işittiğinizden daha güzel işitiyorlar. Bunu bir yere alalım inşallah. Bir diğeri de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir başka hadiste diyor ki e, ölü ölü kendisini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 Ve yerhamu Allahu'l mustaqdimin minna ve'l musta ve'l müsta'khirin. Es'elu Allah afia. ve lekum afiye. Yani veyahut selamü aleyküm ehle diyari min el ki selam diyorlar. Selam işiten kimselere verilir. Dolayısıyla Allah Resulü bura aleyhi ve sellem burada diyor ki selamü aleyküm ehle diyari minel müminina ve'l müslimîn. Kisis dedemin bunu delil getirdiniz. Dolayısıyla doğrusu Ee, bu delil olmaz. Yani onlar illa işitirler diye bu selam verilmez. Ancak ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti gereği mezara gidildiği zaman aynen onun bize öğrettiği gibi biz Müslümanlara selam veririz. Ancak o kabirdekinin işittiğini veya ona yanındaki ölünün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 ancak Allah katında mümindir, insanlar katında kafirdir denmiştir. İnşallah. He biz bakarız ama benim şu an söylediğim, bu yaptığım bu açıklama, bu işin manevi boyutuna inşallah bir yorumdur. Hadis sahi ise biz teslim oluruz. Fe iza sahha'l hadis fehiye menhecuna. Eğer hadis sahi ise bizim yolumuz, menhecimiz o olur. Ancak doğrusu, ancak doğrusu bu hadis genel yani eee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 Allah is ve Celle diyor ki, man die Allah is niet alleen maar Yani yani die je hebt die een man yani die een man die een man die een man die bir man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die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 Ee, dediğimiz budur. Evet, biz inşallah. Ha ben size mikrofonu vereyim. Ee, Allah sizden razı olsun. Selamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. yalnız canaptan yalnız şunu söylemeksidir. Bunun dışında da kişinin kendi emeği olmayan şeyden de kişi istifade ediliyor. Mesela şimdi ben üstü bir ayet daha buldum. O da Allah'ın u Alim en son sonrası 3. ayet. Ee, ayet-i Kerime'de Allah Azze ve şöyle buluyor. Peygamberlerine hitaben, sen aralarında bulunduğun sürece Allah onlara azal edecek deyilmiştir. Müslipler dahi peygamberden istifade etmişler. Yani peygamberin müsliklere sonrası bulmuştur. Halbuki bu müsliklerin kendi emelleri değildir. وفي هذه آيات كلمة اسمها رامي اسم قف آياته وراء يا حجم رامي اسم قف كذا عليك يسيديك من خلق الله العزيز الحكيم تحضنك السموات وماخد أذر وهو العلي العزيم تقار السموات يتفترنا من صفحين ملائك من صفقهما والمناعكة يستطيعون بحمد ربهم و يستطيعون في الحل على دون الله ورحمة الله ورحمة ja, er e, bir bir bir bir e, de saloon. Die hebben in de hazard van de Malek. Waarom doe je dat? Ik heb het niet. Ik heb het niet. Maar ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. het niet. Ik heb het niet. Ik Ik het Ik het het het het niet. het het het het het het het het niettemin zijn zijn al en nu is er officieel een jarenfase. Dat is niet officieel ben zeggen. De Dat een het. Alleen al door die chemie, de hele manier het het een een een Yani bunların babası diyor sahi kimselerdi. Yani e, çocuklara e, hayır hayır yaparken çocukların babasını nereye yalnız gösteriyor, nereye çıkartıyor? Yani bu Rasulullah salih Değil mi? Diyor ki bu büyüdünde şerri bir kimsa olacak, onu korktuk. O yüzden diyor bunun anne babası iyi kimselerdi, yani sahi kimselerdi. Yani ben demiyorum e, yani sofilerde bir hata mı hak ettiyim? Yani ben demiyorum yani adam öyle girecek, gelecek Allah'ına tekrar. Naar de bedrijf Muda Hinova. Tosorusahin, wat dan de machine in de de next studie is was a de mainlander, die was vast in de mainlander, die was vast niet, de de de dan we stel dat je daar achterloopt, je zult nooit een boek omdraaien, want je zult hebben. Die heb ik er al destijds al bij. Ik heb er al bovenop gekeken. Ik heb er al onderzoek gedaan. Ik heb er al onderzoek gedaan. Ik heb hani şöyle hamd Miki. Ee, ancak tamam ben kardeşim, ben Ancak yani Allah Subhanahu wa Taala kimi hangi sebeple razu olur, hangi sebeple cennetine koyar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 Allah sizlerden razı olsun. İnşallah bu sohbeti böylelikle katkıda bulunmuş oldunuz. Allah'a emanet olun. Geceniz hayır olsun. Selamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatu. <gülüyor> aleyküm selam ve rahmetullah. Selamün aleyküm. Abdurruttak kimin aslında söylediyle İbrahim kardeşin söylediği aslında. E, büyük bir fark yok. Eylül Sünnet'in itikadı aslında şu şekilde. Geçenlerde Ebu Zerka Hoca'nın bir e, şefahın dediği bir dersi vardı. Birinci ders. İki ders yapıldı. Birinci derste e, bu konuyla ilgili şöyle bir ayrıntı vardı. Yani müminlerin müminlerin e, iman ölme koşuluyla, şarjıyla tabii. Şirk koşmadan e, şirk koşmadan, e, tevhid ile olarak ölme şartıyla diğer müminlerin şefaatinden daha üst derecede yani makamları dereceleri daha üst derecede olan kişilerin şefaatinde derecelerinin yükseltil, yükseltilmesi ahirette onlara o kişileri şefaat ederek derecelerinin yükseltilmesi Ehl-i Sünnet'in diyor ittifakla kabul ettiği bir konudur diyor. Şimdi i̇şte burada örnek verilen kişiler hep mümin kişiler. Dikkat edin size salih kişiler. Salih kişi eğer E, dua ediyorsa öldükten sonra da onun duası tecelli edilmediği de İbrahim Aleyhisselam örneğinde görüldüğü gibi. Yalnız İbrahim Aleyhisselam dua ederken soyumda da imamlar kılıyor. Allahu Teala ne diyor orada? Yani, Ahdin yani benim diyor yardımım zalimlere erişmez diyor. yani Orada istisna yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim olmadığı için duası erişmiştir. Ben işte İbrahim'in duasının bereketi İsa Aleyhisselam'ın müjdesiydi. Hadisi buna denir. Daha başka şeyler de var. Ölmüşlerin sonra gelecek imanın nesillere dua etmesi bu duaların kabul edilmesi geçerlidir. Olabilir yani. Bunlarda hiçbir mahsur yok. Öl, yaşayan kişilerin müminlerin ölülerine ve dirilerine dua etmeleri Kur'an'da var zaten. Allahumma afirli velhamd. Allahumme rabbena atina fit dünya hasenet evvel fil ahirete hasenet velkine azabenlar. Allahumme rabbena firli veli valideye velil müminne yevme yevme Bu Bu ayetlerle görüldüğü gibi mümin olarak ölen mümin olarak ölen kadınlara, erkeklere yaşayan kişiler dua ediyorlar. Onların duaları sebebiyle imanlı ölmeleri şartıyla mümin dediğimize göre imanlı kişiler oldu belli. Bunların günahlarının silinmesi yerine e, sevap yazılması, seyyiatların silinip hasenat hale çevrilmeleri bunlar e, bunlar var. Bunlara hiçbir itirazımız yok. Abdülmuttak. Kişinin cenazesinde 40 tane tevhid dilinin bulunması da aslında kaza amelidir yani. Değil mi yani hiç tanımayan, bilinmeyen bir yerde yaşayan birisiyle etrafında Müslümanlara diyalog kuran, onlarla beraber namaz kılan, tevhide davet eden Allah ve Resulü yolunda çalışan kişiler, kişilerin birbirleri üzerinde şahitlik yapmaları aslında yine o kişinin kendi ameli olmuş oluyor. Tabi mutlaka sağ sağ olan kişileri yapıyor.